İlahi emri gündeme getirmeye çalışacağız. Emri bil maruf ve nehyanil münker. Ne kadar bu kavramın içerisine giriyorsa sözlerimiz ve eylemlerimiz bizi o kadar Allah'ın ipi ile yüce, yüceliklere doğru tırmandıracak. Ne kadar yapmıyorsak düşüşümüz o oranda eleştiri yaptığımız, kınadığımız insanların durumuna indirecektir. Emre bil maruf ve nehyamil münker. Kur'an kavramı genellikle çoğu Müslümanlar tarafından anlamı bilinen ama yeterli icraata dökülemeyen e, bir temel kavramlarımızdan. Maalesef toplum nice İngilizce kelime ve deyimleri bildiği halde artık emri bil ne demek olduğunu diğer Kur'an kavramlarında olduğu gibi eski insanlar kadar bilememekte, e, Televizyonun veya eğitim kurumlarının öne çıkarttığı batılı yaşayış tarzlarının neticesi olan nice ifade ve kavramlar Kur'an kavramlarının önüne geçmekte. Bundan daha önemlisi ise bu kavramların içini dolduramadığımız, imanımızın testi mahiyetinde, sağlaması mahiyetindeki bu davranışı örnek olarak uygulayamadığımızdır. İyiliği emretmek, kötülükten insanları uzaklaştırmak, kötülüklerden insanların men etmek ne kadar iyiliği emredebiliyoruz ne kadar kötülüklerden insanları alıkoyabiliyoruz bu imanımızın testi imanımızın sağlama yapılması ne kadar e, inanıyoruz onun göstergesi olarak kabul edilebilir dedim çünkü kalbende buz etmeyen kimsenin imanının olmayacağı yani emribil maruf nehyanil münkerin Üç vasıtadan biriyle yapılmadığı zamanda imanın gideceği yaklaşımı genel kabul gören bir yaklaşımdır. Meşhur hadis-i şerifi hemen hepimiz biliriz. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa Kalp ile değiştirsin Yani buz etsin Nefret etsin Bu şekilde değişikliği sağlamaya çalışsın Bu ise imanın en zayıfıdır Dolayısıyla en zayıf iman Kalple bir kötülüğü değiştirmeye çalışmaktır Bu da yoksa Hardal tanesi kadar imanın olmadığı Başka bir hadiste ifade ediliyor. Evet, insanımız vermeyi unuttu. Kapitalist batı hayatı her şeyimizi, dünya görüşümüzü, davranışımızı, inancımızı, hayatımızı, zihnimizi değiştirdi. Fıtratımızı tahir etti, bozdu. Ve artık insanlar hep almayı düşünüyor. Hep kendisini düşünüyor. Evet. Yeniden vermenin zevkine ulaşmak. İnsanımıza bir şeyler vermek. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Demektir. emrül maruf. Balı tanımayan insanların da ağzına bir parmak bal çalmak ya da balı en güzel kap içerisinde Sunnak gel kardeşim sen de tat bu baldan demek balın ne olduğunu bilmiyormuş diye alaya almak, dışlamak onu kınamak yerine ayağına en güzel bir üslupla, en güzel bir yaklaşımla götürmek karşımızdakine vermek vermenin en güzeli olan hakkı cenneti sıratı müstakini vermek Hidayeti vermeye çalışmak, yol göstermek, canına can katmak, ölümcül bir hayattan, leşe dönmüş bir davranıştan onu kurtarmak, hayat vermek. Kur'an'ın verdiği şey bu, Resul'ün verdiği bu. Kur'an ve Resul olmasaydı hangi hayattan bahsedecektik? Dolayısıyla adres sorana ya da yolunu şaşırmış insanlara yol göstermek ne kadar önemli ise esas hayat yolunu şaşırmış, cennetin yolunu unutmuş, koşar adam uçurumlara doğru, cehennemi alevlere doğru süratle yolculuk yapan insanlara dur diyebilmek. Yol bu yol değil diyebilmek İnsanlara Koşa gittikleri yolun çıkmaz olduğunu Dünya hayatı yönüyle de Hele ahiret yönüyle de Sonunun perişan olabileceğini Güzel bir üslupla anlatabilmek İşte emri bil maruf Doktorluk yapabilmek Peygamber mesleği olan Talim Tebliğ, muallimlik görevi yapabilmek, itfaiyecilik yapabilmek, hakkı gösterebilmek, hidayete kılavuzluk yapabilmek. İşte emri bil maruf ve nehyamil münker. İntihar eden birini görüp de onu vazgeçirmeye çalışmamak, sobaya elini değen çocuğunu bu işten engellememek, zehirli bir böcek karşımızdaki insanın üzerinde gezerken söz gelimi bir akrep insanın yakasından boynuna doğru giderken gördüğümüz halde ona haber vermemek ne kadar feci bir durumdur. Evet. İşte bunun ihmali nehyanil münker yapmamak dolayısıyla Böylesine seviyesiz bir durum Dünyada da rezilliğe Ahirette de azaba sürükleyecek İnsana insanın olgunluğuna yakışmayacak Çirkinlikte bir özellik Söndürmek için imkanlarımız olduğu halde Etrafımızda gördüğümüz yangına seyirci kalmak Komşumuzun evi yanarken Çoluğumuz çocuğumuz bile O yangından hisse kapıp Mümkün ki yaralanacak belki de o ateşin içinde yanacak iken seyretmek, ölümcül bir hastalığın ilacını bildiğimiz halde hasta olana bu ilacı sunmamak, ilacın adını lütfedip belirtmemek, elimizde yakacağımız mum, kandil veya lamba var iken onu yapmaya çalışmamız gerektiği halde. Sadece karanlıktan şikayet etmek. İşte bütün bunlar ne ise tebliğ görevini yerine getirmekte ihmalkar davranmak aynı şeydir. Görev kaçkını bir insan, bulduğunu başkalarıyla paylaşmak istemeyen, yarın ahirette yakınlarının yakasına yapışıp da sana hakkımı helal etmiyorum sen de benim gittiğim cehenneme gelmek zorundasın. Çünkü benim cehenneme doğru gideceğimi biliyordun ama seyirci kaldın. Sebep oldun benim hak, hakka gitmememe. Ya da gücün yettiği halde uyarmadın, anlatmadın, kapımı çalmadın, söylemedin derse ne diyeceğiz Allah aşkına? Mümkün evladımız bu şikayette bulunacak. Akrabamız bulunacak, iş arkadaşımız bulunacak, çevremizdeki insanlar bulunacak, komşularımız bulunacak. Nasılsa bir diyalogu oluşturabilecek, bir iletişim sağlayabileceğiniz bir insan, başka şeyleri söylediğimiz halde hakkı söylemediğimiz, İslamı tebliğ etmediğimiz, hidayetine vesile olmaya çalışmadığımız, yani emri bil Maruf ve nehiyan münker yapmadığımız insanlar. Zannediyor musunuz ki yarın yakamıza yapışmayacaklar. Hesabını bizden sormayacaklar. Allah bize bunları haber veriyor. Dava adamı özelliği taşıyan davanın çilesine hazır olan bir adıyla mücahit, bir adıyla davetçi ve tebliğci misyonuna sahip Müslüman gençliğin çoğu bugün eski ihlasından uzak, moralsizlik, bereketsizlik ve tıkanıklık yaşıyor. Bunun sebeplerinden belki en önemlisi, zihni gıdaları fıtri şekilde boşaltamadığı şeklinde değerlendirilmeli. Söz gelimi cemaat çalışmalarından sohbetlerinden, kitap, dergi gibi yayın organlarından, radyo gibi Müslümanların yararlanabileceği organlardan beslenip tıka basa doldurduğu kafası manevi bir ur gibi şişmiş. Evet, aldığı güzel gıdalar çokça gıdaya alıp bunu boşaltamayan insanların karnında, sırtında, belinde şişkinlik yaptığı gibi Aldığı fikri, zihni gıdalar insanımızın zihninde, kafasında bir göbek bağlamış. Şişkin bir ur halinde gözüküyor. Yani ya besin zehirlenmesine uğramış ya da en azından kabızlık çekiyor. Bunun çözümü uygun şekilde boşaltma yani tebliğdir. Kulaklarımızdan aldığımızı Gözlerimizle okuduğumuzu arzımızdan boşaltabilmektir. Manevi ve zihni gıdaları aynen yediğimiz maddi gıdalara benzetebiliriz. Ne kadar kaliteli yiyecek de olsa, midesini doldurduğu yiyecekleri uygun yollarla dışarıya boşaltamayan kimsenin büyük ıstıraplara yol açan hastalığı bugün Aynen fikri gıdalar içinde söz konusu olmaktadır. Bunun çözümü tebliğ çalışmalarıyla, emri maruf ve nehyani'l münkerle insanlara duyduğumuz bildiğimiz hakkı anlatmakla, onları Allah'a davet etmekle yerine gelecektir. Yoksa evet Bedeni gıdaların midemizi aldığımızda boşaltamadığımız zaman ne tür sıkıntılar olacaksa zihni gıdaların da kulak veya gö göz vasıtasıyla aldığımız halde dille elle tebliğ edemediğimiz yazıya dökemediğimiz dillendiremediğimiz hakikatler içimizde besin zehirlenmesine ya da kabızlığa yol açacaktır. İşte, Dava adamı olan, cemaat çalışmalarına katılan gençliğin ya da orta yaşlı insanın tıkanıklığının genel portresi ana sebeplerinden bir tanesi budur. Sadece cemaat çalışmalarına katılanlar mı? Hakkı ne kadar biliyorsa, bildiği hakkı başkalarına anlatamayan insanlarda şu veya bu oranda bu hastalık söz konusudur. İnsanlar Allah'ın davası için ölmüşleri diriltmeye, hastaları iyileştirmeye çalışmak gibi ulvi olan, yüce ve bereketli olan çalışmalara yeterli zaman ayıramıyorsa, ayırmıyorsa, ya içindeki Müslümanlarla uğraşacaktır, her şeyi eleştirecek, problemli bir insan haline gelecek, insanları harcayacak, ya da kendisini bitip tüketecek, kendini harcayacaktır. Çünkü, çünkü, Hayat boşluk tanımaz. Siz, insanlara hayra davet görevini yerine getirmezseniz, diliniz yine meşgul olacak. Eliniz yine belki bir şeyler karalamaya çalışacak. Eylem olarak elinizden, ayaklarınızdan yine bazı hareketler çıkacak. Allah'ı razı edecek hareketler olmayınca elbette şeytanı razı edecek düşmanları sevindirecek, hastalıkları artıracak özellikler ortaya çıkacaktır. Evet. Kendi hastalığını gözde büyütmenin de durumu bununla alakalıdır. Yani insan niye kendi problemlerini çok önemsiyor, hemen nasılsın ben sonra şikayetlere başlıyor ya da yüzünden dökülen bin parça hep problemli, dertli Sıkıntılı bir portre çiziyor. Çünkü başkalarına doktorluk yapmıyor. Doktorluk yapmayan insan kendi hastalığıyla uğraşıp duracaktır. Başka insanların insanların daha ölümcül hastalıklarına çare bulması gereken insanlar. Bu görev kaçkınlığının cezasını dünyadaki avans olarak, kendi sıkıntılarının kendi gözünde büyümesi olarak, kangrenleşmesi olarak, problemli, sıkıntılı, huzursuz bir hayat olarak çekeceklerdir. Evet, tebliğ de bir cihattır. Dolayısıyla tüm kapsamıyla cihadı terk edenlere Allah kendi yollarına ulaştırmaz. Onlara çıkış yolu vermez. Takva sahibi olmayan, başka insanlara da Allah için düşünmeyen, bencil insanlara benlikleri önlerinde en önemli engel olarak hem dünyeli huzurları için hem ahiret saadetleri için büyük çapta mania olacaktır. Tebri gibi hayırla meşgal, e, meşgul olmayınca insan mutlaka şerli ve zararlı şeylerle uğraşacak, kendini tüketecek, diğer insanlara zarar olacaktır. Bugün kafirler kadar İslam dışı dava adamları kadar, söz gelimi, müzik hayranları veya futbol fatikleri kadar, tağut yolunda savaşçılar kadar Allah'ın dini için gayret göstermiyorsak, evet, böyle yapmıyorsak, dünyamızın da, ahiretimizin de sıkıntılarını aşma durumumuz yok ve imanımız büyük çapta tehlikededir. Başka şeyleri putlaştırıp, Başka davaları yüceleştirip onun uğrunda gayret edenler bizi geçiyorsa bilin ki bizim imanımız var mı yok mu düzeyinde sorgulanması gereken ya sönmek yok olmak üzere ya da çoktan yok olmuş da haberimizin olmadığı bir durumdadır. Nereden mi çıkartıyorum bu ifadeleri? Bakara suresi 165. ayetinden. Diyor ki bu ayette meal olarak Cenab-ı Hak İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a endat Yani denk Eş tanırlar da Onları Allah'ı sever gibi severler İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise Onlarınkinden çok daha Fazladır Diyor Ayetin devamında Zalimlerin neticeyi görmüş olsalardı, Allah'a kuvvet, sadece Allah'a kuvvet isnat edeceklerdi şeklinde bir temenni var. Ayetin malini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bazı insanlar, Allah'a eş, ortak koşuyorlar veya O'nun misli olarak, kendilerini ona adayacakları, fedakarlık yapacakları, çokça sevip hayran olacakları, onun kulu olacakları bir endaat ediniyorlar. Ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Ama diyor Allah, müminlerin Allah'ı sevmesi, başkalarının başka şeyi hayran olup fanatikliğinden, başka beva adamlarının sevdiklerinden çok daha fazla olmalıdır. Müminin imanı böyle değilse, bu ayete göre kendisini akait açısından nerede görmesi gerekir? Tekrar düşünmesi lazım. Evet. O yüzden iman eden müminlerin Allah'a olan sevgileri başkalarının herhangi bir şeyi sevdiğinden daha fazla olması gerektiği halde bir futbol fanatinin takımını ne kadar seviyor ve onun için ne kadar fedakarlıkta bulunuyorsa ya da bir ırkçı veya komünistin davası için ölümü göze alması karşısında Müslüman'ın kendi davası, İslam davası için yaptıkları hiç de çok sayılmayacak hatta belki yeterli olmayacak bunun gibi imanı da yeterli olmadığı Kur'an'dan rahatlıkla anlaşılacaktır. Kafirler kadar inandığı davada fedakarlık göstermeyen, uyuşuk ve korkak, dünyevileşmiş, bahaneleri mazeret gibi gösteren, başkalarını hep boyuna eleştiren, Müslümanları dil kılıcıyla doğrayıp geçen, hiçbir hocayı, alimi beğenmeyen, ama kendi nefsine gelince hep mazeretler, gerekçeler uyduran, sıyrılmaların, görev kaçkınları, Tebliğ ve daveti çevresindeki insanlara ulaştırmak yerine ya dünyevi işlerini artırmaya ya da bol bol eleştiri dağıtmaya çalışan insanlar. Evet bunlar imanlarını yoklamalı. Yeniden İslam'a dönmenin yolunu aramalıdırlar. Bu da bulduğu hakkı ne kadar hak bunu kontrol etmek batıldan ne kadar etkilenmiş veya içine karışmış, bunu Kur'an aynasında süzgeçten geçirmek ve bulduğu hakkı, hakikati insanlarla paylaşmaktır. Maddi olan şeyler başkalarına verildiği müddetçe azalır. Ama siz hakkı, davayı, İslam'ı, hidayeti, ilmi başkalarıyla paylaştığınız oranda hem artıracaksınız, hem bereketi, fazileti, nimeti daha dünyada bile sizi kaplayacak, hem de dünyayı tümüyle içindekilerle birlikte vermiş olsalar, daha kıymetli olmayacak kadar büyük hazineye sahip olmuş olacaksınız. Evet sayın dinleyicilerim, Namazla ezan arasında emribil maruf, yani tebliğ ile alakalı bir benzetme yapacağım. Zaten az sonra yatsı ezanı okunacak. Ee, akşam namazımızı herhalde hepimiz kılmışızdır. Kılmışızdır da, çoluğumuza çocuğumuza ne kadar namazı emretmişizdir. Çoluğumuza çocuğumuza emretmekle bitiyor mu? Eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza ne kadar tavsiye ettik? Ehline, ailene sorumluluğunu taşıdığın insanlara namazı emret ve kendin de onda ısrarlı ol ayetini sadece namazla değil her konuda namaz gibi Allah'a ulaştıran insana manevi ruhi gıda veren özelliklere ait bir sorumluluk olarak kuşanmak mecburiyetindeyiz zannediyor muyuz ki Allah sadece bizi kendimizden soracak evet evvela ben kendimden sen kendinden o kendisinden sorumludur doğru ama sadece o kadar değil İnsanlardan, toplumdan, devletten, yönetimden, dünyadan sorulacak mıyız, sorulmayacak mıyız? Bu bizim emri bil maruf nehyamil münker yapıp yapmadığımızla alakalıdır. Dünyayı değiştirmekle, memleketi düzeltmekle sorumlu değiliz belki. Ama dünyayı değiştirmek için, çevremizi islamlaştırmak için, Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmakla sorumluyuz. Değiştirme çabasıyla mes'ulüz, yükümlüyüz. Hz. Nuh 950 sene çalıştı, çabaladı, uğraştı. Neticede hiçbir şey yok. Denilecek kadar az bir netice var. Ama sorumlu mudur? Karısı veya çocuğu bile İslam'la müşerref olamamış. Ama görevini yapmış. Emri bil marufu nehyanil münkeri kendi ifadesiyle Kur'an'ın anlatması şeklinde gece gündüz gizli açık her yolu deneyerek yumuşak ve sert üsluplarla hep insanlara anlatmış anlatmış anlatmıştır. İşte sorumluluk ancak böyle gidecek. Televizyonlar, gazeteler, dergiler, çevre, sokak, eğitim kurumları, düzen, dünya, globallik, hep insanlara batılı anlatırken, hep insanları cehenneme doğru çağırırken, hep insanları görünmez alerlerde, yakma gayretinde bulunurken. Ne iş yapıyorduk Allah aşkına? Allah sormayacak mı? Apartmanımızın katına bir kat daha ilave edilecekti. Çok işimiz vardı, vakit kalmıyordu. İnsanlara anlatınca insanlar belki rahatları kaçacaktı. Bizimle samimiyetleri kesecekti. Allah'ın hatırını e, değil de insanların hatırını düşünmüştük. Bunun yolunu yordamını bilmiyorduk. Öğrenmek de işimize gelmiyor ya da çok zahmetli oluyordu. Mazeretleri sayabiliriz. Ama Allah katında bu mazeretler geçerli midir? Hayırlı insan olmak istiyorsak, Hayırlı ümmet olmak istiyorsak, Kur'an bunu iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, görevini yapmakla eş olacağını ifade ediyor. Evet, hemen hepinizin mal olarak bildiğini zannettiğim ayeti kerimeyi bilirsiniz. Ali İmran Suresi 104. ayet. Sizden hayra davet eden, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan, bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa erenler ancak bunlardır denilir ve bu görevi yapmanın en hayırlı görev olduğu Ali İmran suresinin 110. ayetinde bu ayetten birkaç ayet sonra hatırlatılır. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Niçin? Emri bil maruf ve nehyanil münker yapar ve Allah'a iman edersiniz. İşte bunun için hayırlı ümmetsiniz, hayırlı topluluksunuz. Ali İmran suresi 110. ayetti. Hayırlı veya şerli olmanın Kur'an'daki özelliği, başkalarına iyiliği emretmek, insanları kötülük yaparken gördüğünde yasaklamak, men etmek, engellemek, sana ne mi diyorlar? Bana öyle ki ben kendimi kurtaracağım. Başkalarımı belki anlattığımla kurtaramayabilirim. Dünyaya yön vermeye, veremeyebilirim. Ama ben kendi yönümü sapıtmamak için, kendi görevimi üstlenmek için, hakkı anlatmak, batıldan insanları sakındırmak göreviyle görevliyim. Ne güzel, ne şerefli bir görev değil mi bu? Amerika'nın emrindeki bir asker görevini yerine getirmek için insanları doğramayı bile vazife kabul ediyor. Sen Allah'ın verdiği görevle insanları diriltmek, ihya etmek, dünya saadeti ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için Allah'ın verdiği görevi ihmalkar davranarak boş vereceksin. Ama Amerikan askerine devlet para veriyor. Sana ne veriyor? Verdikleri şeyler, dünyada başkalarının verdiğini zannettiğin şeyler kimin nimetidir? Dünyada Allah hiçbir şey vermemiş olsa bile bu görevi yerine getirene ahirette cennet verecek. Yetmez mi? Ki Allah'ın sadece rahim olduğunu değil aynı zamanda rahman olduğunu daha doğmadan bir sürü nimetlerle bize taltif ettiğini, her an sayısız nimetler içerisinde yüzdüğümüzü, mankörlükten başka hangi özellik göstermez, unutturur, kaybettirir acaba? Evet, ezanla namazı tebliğ konusunda örnek olarak göstermek istiyordum. Onu anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'nin, Müslim'in, yine Ebu Davud, Neseyi gibi diğer kütübistteki hadis e, mecmualarının hemen hepsinde kaydolan, çoğunuzun da mal olarak bildiğini zannettiğim bir hadis-i şerifte, ezanın e, ne tür şeytanı kaçırtacağını ifade etmek için şöyle buyuruyor. Namaz için ezan okunduğu zaman, Şeytan oradan sesli sesli yellenerek uzaklaşır. Ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. Namaz için kamete başlanınca yine uzaklaşır. Kamet bitince geri döner ve kişi ile kalbinin arasına girer. Camide dile olsa, cemaatle namaz kılarken bile olsa, ezan ve kamette kaçan şeytan, Gelir, namaz kılan insanın kalbine, zihnine, vesvese verir. Hadis devam ediyor. Şunu hatırla, bunu düşün diye insanın aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir. Öyle ki, buna kapılan kişi, Kaç rekat namaz kıldığını bilemeyecek hale gelir. İmamın ne okuduğunu duyduğu halde, duymamış, anlamamış halde sadece robot gibi yatıp kalkar. Mal aşağı yukarı böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Buhari'nin, Müslüm'ün ve diğer hadis e, kitaplarının e, rivayet ettiği bu hadiste, insi ve cinni şeytanların ezandan duyduğu rahatsızlığı çok güzel, belir ve fasih bir üslupla dile getiriyor. Ezandan rahatsız olanların tercih edecekleri alternatif meşgale ve sesler Resulullah'ın yellenme sesine benzetmesi de önemli üzerinde durulması gereken bir şey. Ezana, Allah'a davete alternatif olacak, ondan kaçanların çıkarttığı ses, şeytanın çıkarttığı yellenme sesiyle peygamber e, o güzel ifadeleri, örnekleri ifade eden, belirten peygamber nisanıyla e, gündeme geldiyse e, herhalde alacağımız çok dersler vardır. Bütün bunlarla birlikte akla şöyle bir soru gelebilir. Kur'an'a başlarken, namaz kılarken, bizden uzaklaşmayan şeytan, namaz kadar önemi büyük olmaz olmadığı halde terk edilmesi caiz olmayan namaz gibi bir ibadet olmadığı halde, ezandan niye kaçıyor? Namazdan kaçmıyor, Kur'an okuyandan kaçmıyor, cemaatten kaçmıyor, secde edenden kaçmıyor, ama ezandan ve kametten kaçıyor şeytan. Hem de yellene yellene. Niye? Cevabı, ezanın mesajında ve sosyalitesinde. Yani namaz, Kişi ile kişinin Allah'a karşı bir görevidir, ferdi bir ibadettir. Herkes namazı sadece kendisi için kılar. Başkası için namaz kılınmaz. Ölmüş baban için, işte sevdiğin bir insana hediye göndermek için namaz kılamazsınız. Namaz kişinin kendisi için Rabbına karşı bir görevini eda etmesi. Namazla kişi sadece kendisini ateşten kurtarır. Ezansa öyle değil. Baştan sona tebliğdir ezan, emri bil maruf ve nehyanil münkerdir, davettir, başkalarının kurtuluşunu istemektir, başkalarını ateşten kurtarmaktır, mesaj sunmaktır, hakka haykırmaktır ezan, kamet de bir benzeri ifadedir. Peki, her tebliğ, her ezan, her kamet, her mesaj şeytanı kaçırır mı? Yani bugün hakkı anlatan insanlara şeytan hiç yaklaşmıyor mu? Ezan okuyan müezzinlerden şeytan çok mu kaçıyor? Ezandaki ifadeleri dillendiren insanların yanına yaklaşmıyor mu? Vaizlere ya da vaazlara, İslami tebliğ çalışması yapanlara şeytan hiç yanaşmıyor mu? Bilmem. Yanaşıyor mu yanaşmıyor mu? Bu sizin gözlemlerinizle değerlendirmenizle ilgilidir ama ben şeytan kaçar mı kaçmaz mı, niye kaçar niye kaçmaz sorusuna cevap vereyim. Öyle soruya cevap vermiş olayım. Bunun cevabı ezandaki ifadelerdedir. Ezanda nelerin tebliği yapılmaktadır? Dinin esasları, temel esasları, Allah'ın en büyük olduğu, Allah'tan başka tapılacak... Fedakarlık yapılacak, kulluk yapılacak, bağlanılacak, gönülden her şeyiyle sevilecek, emrine harfiyen mutlak olarak itaat edilecek, hükümleri tek hüküm kabul edilecek, başka otoritenin olmadığı, Allah'tan başka Tanrı, Allah'tan başka ilah olmadığı vurgulanacak. Ve bu öyle vurgulanacak ki gözüyle gördüğü gibi insan şahit olacak. Bazen gözünüzde gördüğünüze şahit olmazsınız. Tam görememişsinizdir, aniden olmuştur, fark edememişsinizdir. Ya da şahitlik yapınca belki çok doğru ifadelerde bulunamayacaksınızdır filan. Ama Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın en büyük olduğuna, Muhammed'in tek önder, tek rehber, onun elçisi ve bize e, dini öğreten, Örnek alınacak şahsiyet olduğuna şahitlik yaparsınız, ezan okursanız, kâhmet getirirseniz, yani tebliğde bulunursanız, yani şeytanı kaçırmak isterseniz. O yüzden işte bu ifadeler ne kadar ee, bizim hayatımızda öne çıkıyorsa şeytan o kadar bizden uzaklaşacaktır. Ezanda başka neler vardır? Allah'ın en büyük olması, ondan başka ilah olmadığından başka, kurtulmak için namaz kılmanın şart olduğu. Hayy al el falah, haydin kurtuluşa. Ezanı Türkçe okuttururlarken bilmem bilir misiniz? İhtiyarlar belki bilir, gençler de okumadıysa değerlendirmez bilmez. İhtiyarlar da önemsemediyse bilmez. Tanrı olurdur diye ezanlar. 10 yılı aşkın 1. Cumhurbaşkanı ve 2. Cumhurbaşkanı dönemlerinde e, Muhammedi esas içerisinde değil de Türkçe şeklinde Tanrı Uludur, Tanrı Uludur diye okunduğu zaman bir cümleyi tercüme etmemişler, Türkçe'ye çevirmemişlerdi. Allah lafzını bile Tanrı diye tercüme eden, Ekber lafzını Uludur diye tercüme edenler, Hayyı alel felaha gelince Haydin felaha, Haydin felaha diyorlardı. ''Felahı vatandaş bilmez. Allah'ı bilir, onu tercüme ediyorsunuz, Türkçe'ye çeviriyorsunuz. ''Felahın ne olduğunu vatandaş bilmez ama Türkçe ezan okuturken bunu kurtuluş diye tercüme etmiyorsunuz. Çünkü o zaman oyun bozulacak. Minarelerden insanlar ''Haydi kurtuluşa'' diye çağrılmış olacak. İnsanlar namazın kurtuluş olduğunu, namaz kılmamanınsa kurtulamamak olduğunu bilecek.'' Evet, Türkçe ezamda haydin kurtuluşa denmiyordu. Bugün Arapça okunuyor da hangimiz ne kadar namazın gerçekten kurtuluş olduğunu, namaz kılmayan insanın kurtulamayacağını müezzin gibi haykırabiliyoruz insanlara. Ya da kendimize ne kadar namazla kurtuluyoruz? Şu namazı kılsam da bir kurtulsam mı diyoruz? Namazdan mı kurtulmak istiyoruz? Yoksa namaz kılarak mı kurtulmak istiyoruz? Evet insanlar yük gibi namazdan kurtulmak istiyorlar, onu can sinidi gibi onunla kurtulalım, dertlerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi onunla çözüp onunla kurtuluşa erelim mi diyorlar. Evet, ezanda bu vardır. Dolayısıyla şeytanı kaçırtacak özellik kurtuluşun mesajındadır. Namazda, terhitte, Allah'ın tek ilahlığında, peygamberin önderliğinde bunları insanlara haykırmakta. Yani emribül maruftadır. Tüm insanların bu esaslara ve namaza davet edilmesidir ezan ve kamet. Net, pazarlıksız, kesin bir ifadeyle tebliğdir ezan. Çünkü şahitlik yapılmaktadır. Ve güzel bir üslupla ve güzel bir sesle insanlara çağrıdır ezan. Bağırmak çağırmak değildir ezan. Güzel bir name ile insanların gönlünde güzellikler uyandıracak bir name ile en güzel ses, en güzel seda, en güzel yankı bulacak bir eda ile çağrıdır ezan. Peki bugünkü ezanlar, bugünkü sohbetler, bugünkü tebliğler, bugünkü emri, emri bil maruf çalışmaları şeytana gerçekten kaçırtıyor mu? Cevabı yine ezamda bulacağız. Ezana Ezan ı Muhammedi denir. Anlamı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait bir çağrı. Muhammedi üslupla ilan. Ezanı sünnet olarak o insanlara yaymış. O başlatmıştır bu daveti. Evet yani bunun anlamı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait bir çağrı. Muhammedi üslupla ilan. Demek ki sünnete uygun bir usul ve metotla terhidi mesajın ister minareden ister başka yerden insanlara sunulması, mikrofonlardan haykırılması, dilimizin döndüğü kadar babanın, işverenin, arkadaşın, komşunun, akrabanın birbirine ezanın içerdiği terhidi özellikleri sunmak şeytanları bizden uzaklaştıracaktır. Hem ezanla hem ezan gibi davet ve tebliğ çalışmalarıyla. Bugünkü ezanlar şeytanı ne kadar kaçırtıyor bilmiyoruz. Ezan okuyan bile bu ruhu, tevhidi özellikleri ne kadar benimsiyor ve insanlara bu mesajı verdiğinin ne kadar huzurunu tadıyor. Diğer konuşmaları, vaazları, nasihatleri, günlük hayatı ve örnekliğiyle ne kadar tevhidi mesajın, açılımını, izahını, canlı şahitliğini yapıyor. Bunlar Muhammed'i üslupla ne kadar yapılıyorsa, şeytan da o kadar kaçırtılıyordur. Dolayısıyla bu iş, şeytanı kaçırtma işi, sadece ezan ve kamette de değil, ezan ve kamet içeriği olan, temel esasları, dinin temel esaslarını, namazı, tevhidi, peygamberi, Özellikleri Kur'an ve sünneti insanlara duyurmaktadır. Bunu yapanlar şeytanı yellendire yellendire kaçırtacaktır. Bugün şeytanlar Müslümanlardan ne kadar uzak, İslami çalışmalara şeytan ne kadar e, yaklaşıp yaklaşamıyor, e, bu özellikler içerisinde e, değerlendirmek e, mümkündür. Evet, sağlamasını ...içeriğinde, mesajda ve mesajın usul ve üslubunda aramamız gerekiyor. Evet sayın dinleyicilerim, demek ki müezzinlerin boyunun uzun olması, boynunun uzun olması, ahirette özel bir yer verilmesi sadece... E, belirli e, namaz kıldırma memurluğunun yardımcısı anlamında minareye çıkıp, minareye de çıkılmıyor şu anda ya, belirli yerlerden bazı kelimeleri söylemek e, değil. Bu mesajın içeriğinde, bu ifadelerin özünde, bunların anlamında e, emri bil maruf olarak e, insanın dilinde, her ortam içerisinde dillendirmekle alakalıdır. Evet insanları uzaklaştırmak şeytandan ezam gibi tevhidi mesajla yani emri bil maruf nehyan ortaya konacaktır. İslam alimleri bu görevi yerine getirirken bilgilendirme, öğüt, sözlü uyarıdan başlayıp duruma göre gittikçe sertleşen çeşitli yöntemler uygulanması gerektiğini ifade ederler. Ancak zor kullanmanın daha özel olarak silahlı mücadelenin caiz olup olmadığı e, hususunda ilk e, sahabe neslinden sonra e, hep insanlar tartışmaya başlamışlar. ...görüş ayrılığı içinde olmuşlar. Özellikle bu son meseleyle ilgili tartışmalar, Hicri 1. asırdan itibaren gelişen şartların etkisiyle zulüm ve haksızlık yapan yöneticilere karşı onları münkerden uzaklaştırıp marufa yöneltmek için silaha başvurulup başvurulamayacağı İslam alimlerinin ta ilk dönemden itibaren tartıştığı bir konudur, odaklaşan bir özelliktir tabi fincancı katırları ürkütmemek için bu konuyu güncelleştirerek uzunca anlatma imkanımız herhalde yok ee, efendim özgürlük var ee, münkeri işleyenlere Nahlarla boyananlara her türlü fitneyi, fesadı, çirkinliği, fuhşiyatı evlerinizde televizyon kanallarıyla, gazetelerde boy boy çarşaf çarşaf resimlerle insanlara rahatlıkla gelir, gösterilir. Yani en çirkin mülkerler televizyon kanallarından film adına, eğlence adına sunulur. İzleyiciler seyrede seyrede alışır. Müslümanlara en yakın kanallar bile yavaş yavaş yavaş yavaş tavizler vererek e, diğer her türlü mülkeri ahlaksızlıkları seyredince rahatsız olmayacak noktaya yavaş yavaş getirtilir. Beyaz cam diyorlar ne kadar beyazdır karadır o tartışılır da televizyon ekranı için işte o beyazımsı cam. Cam. Cinayetleri, gayrimeşru ilişkileri, fuhşu serdirmeye, hiç değilse tepkisiz seyrettirmeye hazırlar izleyicileri. Film adına yapar bunları, haber adına yapar, işte falanların hayatının sergilenmesi, televole vesaire kültürü adına yapar, yapar da yapar. Yani münkerlerin propagandasını her şeyle yapar, halk da kime tepki gösterecek? Cama mı? bir elektronik aygıta mı? Dolayısıyla bütün bu olumsuzlukları, çirkinlikleri gördüğü halde insanlar tepkisiz seyretmeye alıştırılır. Sonra da insanlar çevrelerinde, sokaklarında, iş yerlerinde, her yerde gördükleri münkerlere de tepki gösteremez olurlar. Artık o televizyon karşısında, sinema filmi karşısında nasıl duyarsız, belki duyarlı ama etkisiz, ama tavır almayan, ama karşı çıkmayan, ama münkeri ...düzeltmeye gayret etmeyen bir hale geldi, artık bu yapıdaki insan hadımlaştırılmıştır. Artık tümüyle pasifize edilmiş, e, cesareti vesairesi götürülmüş ve edilgen bir hale sokulmuştur. Her çeşit haram ve fahşa, münker artık toplumda sadece televizyon kanallarında değil, e, bunları icra etmek isteyenler için sonuna kadar özgürlük vardır. Sanırsınız ki memleketteki demokrasi ve özgürlük sadece münker işleyenlere, fuhşiyatla ilgili olanlara, insanları Allah'tan uzaklaştıra, haram uzaklaştıranlara, haramları yaymaya çalışanlara vardır. Müslümanların Müslümanca faaliyetlerine, emri bil maruf ve nehyanın münker gayretlerine ve hele de bu tür çirkinliklere karşı çıkma görevlerine işlemez bu özgürlük. Onlar için düşünce suçu vardır, ayrımcılık yapıyorlardır, dini istis istismar ediyorlardır ve benzeri problemlerle suçlanacaklardır. Radyoları varsa kapanacak, dergileri varsa yazarları hapse tıkanılacaktır. Konuşanlar varsa susturulmaya çalışacak, yazanlar varsa ellerine kalem yerine kelepçe takılacaktır. Nerede? Müslümanların yaşadığı bütün dünya ülkelerinde. Ama demokrasinin de olduğu, özgürlük yavelerinden de bahsedildiği yerlerde, bütün bunların kaynağı üretken, e, sivrisineğin bataklığı durumundaki e, merkeze laf edilemeyecektir. Ya da e, münker işleyenler elle, dille değiştirilmek için, engel olmak için nehy anil münker yapılamayacaktır. Yani Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle taşlar bağlanmış, itler salı verilmiştir. Çünkü özgürlük ve demokrasi demek bu tür ülkelerde bu anlama gelecektir. Evet. Peygamberimizin hadisinden anlıyoruz ki tebliğ ile iman arasında çok sıkı bir ilişki, çok sıkı bir münasebet var. Bir münkerin işlendiğine şahit olduğu halde o münkere tepki göstermeyen kimsenin hardal tanesi kadar imanının kalmayacağı belirtiliyor. Buna rağmen tepki göstermeyen hatta o münkerden hoşlanan, münker sahiplerini alkışlayıp destekleyen insanların durumu ne olacak? Sadece televizyonda değil sadece konser salonlarında değil insanlar kötülükleri alkışlayacak, kötülük yapanlara destek olacak. Onları övecek hale geldiler ve hem de kendilerini mümin olarak değerlendiriyorlar. Halbuki en azından kalben kötülüğe karşı, harama karşı nefret duymaları en asgari iman için şart kabul ediliyor idi. Evet, imanın testidir o yüzden Emri Bilmaruf ve Nehyan İlmüker konusundaki görev bilinci. Bu imanın sağlamlığına, kemaline götürdüğü gibi imanın terk edilince de imanın yokluğuna kadar götürecek bir temel veridir, temel ölçüdür. Evet sayın dinleyiciler kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler İstanbul için yatsı ezanı. Müslüman bencil değildir sadece kendisini düşünmez o kötülüğe zulme günaha düşmanlığa yardımcı olamayacağı gibi çünkü Kur'an bunu yasaklamıştır bu tür kötülüklerle mücadele edip onları toplumdan kaldırmaya tüm insanlığı kurtarmaya çalışır kurtaramayacağını bilse bile bu gayret içerisinde olur bunun adına cahit veya cihat denilir. Ya da davetçilik emri bil maruf denilir. İnsan sevgisi siz zannediyorsunuz ki ya da zannedenlerimiz var ki hümanistlerde olur. Onlar insancıldır. insana çok düşünürler. Hayır. İnsan sevgisi her şeyiyle ve gerçek yönüyle samimi olarak sadece ve sadece en güzel şekilde Müslüman'da vardır. Müslüman diğer insanların küfrüne ve haramlarına rıza gösteremez. Onların da dünyada huzura, ahirette cennete gitmesi için gece gündüz tüm imkanlarıyla görev yapar. İşte insan sevgisi budur. Kimsenin zehirlenmesini istemediği, kimsenin uçuruma düşmesini istemediği, kimsenin alevler içinde yanmasını istemediği, esas olarak ahiretini kurtaracağı, dünyada da huzura kavuşacağı, yolları o yüzden sadece Müslüman gösterebilir. Yani emri bil maruf nehyanın münker görevi yapan şuurlu Müslüman. Evet, işte bu görevin adı tebliğdir, davettir, emri bil maruftur. Nasıl çocuğu elini ateşe atsa ya da arabanın önüne çocuğumuz fırlasa ya da başka bir çocuk fırlasa onu sevdiğimizden dolayı bu olaya müsaade etmezsek, ona yasak koyarsak Diğer insanlara da benzer yasakları koymaya Müslüman çalışmalıdır, çalışır. Cehennem yoluna koşar adım gidenlere karşı, haykırır kollarına makas gibi açarak, durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak der. Alevler içindeyken ev üst katında ziyafet veremez. İnsanlar ekmek bulamadığı için namuslarını satarken, insanlar... ...sadece karın doyurmayı düşünüp ahiretlerini akınlarına getirmezken... ...insanlar dinlerinden koparılıp her türlü ahlaksız, seviyesiz duruma getirip... ...Avrupa'nın güleceği kadar ahlaksızlıkların, kapkaçların, cinayetlerin, terbiyesizliklerin... ...olduğu bir ülke haline getirilirken Müslüman kendi işine bakıp... Başkalarından bana ne diyemez. Bana dokunmayan bin yıl, yılan bin yıl yaşasın. Öyle mi? Bu Müslümanların sözü değil. Yahudilerin veya İslam düşmanlarının sözüdür. Müslüman, bana dokunmayan yılanın yaşamasını istemez. Müslüman bilir ki yılan kendine dokunmuyor diye ona karşı çıkmazsa, giderek o yılan daha da büyüyecek ve ona da, çocuğuna da, sevdiklerine de dokunacaktır bir gün. Her koyun kendi bacağından asılır, öyleyse bizeni. Evet, her koyun kendi bacağından asılır ama kokusundan bütün mahalle zarar görür. Bir ahlaksız, bir fahişe, bir insanın komşusu olmuş olsa, onun kaç tane komşusu varsa onlardan rahatsızlık duymaz mı? İşte Müslümanlar, ahlaksızlar kadar cesur olmazsa, idare ahlaksızların olur o zaman. Terbiyeli ve dürüst insanlar devamlı eziyetler çekerler. Enfal suresi 25. ayette mal olarak öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, bütün insanları e, kapsar, herkesi perişan eder. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir denilir. Enfal suresi 25. ayette. Evet o yüzden Müslümanlar Allah'ın görevlisi olarak, Allah'tan aldığı yetkilerle toplumdaki kötülüklere karşı seyirci kalmamalı, zulme rıza göstermediğini haykırabilmeli, kimden gelirse gelsin kötülük, zulüm, şer, fitne, zarar ona karşı çıkabilmeli ve her yerde hakkı, hakikati ifade edebilmelidir. Bilinmeli ki maruf, Allah'ın güzel gördüğü, iyi gördüğü, meşru gördüğü, emrettiği İslam'ın hükümleridir. Münker de Allah'ın çirkin gördüğü, dinin şer kabul ettiği her türlü günah, fısk, isyan ve haramlardır. Dolayısıyla Allah bizi bir trafik polisi gibi bazı durumlarda bu sokak, çıkmaz diyerek işaretçilik yapmamız, insanları o sokaklara doğru gitmemeleri için uçurum olduğunu haykıran bir eda ile uyarmamız için görev vermektedir. Bu görev Allah'ın net olarak bildirdiği şekilde İslam'ı bilen her insanlara farz-ı ayındır. Çünkü Toplumda yeterli insan icra etmediğinden bütün toplum bu emrilil maruf ve nehyanil münker görevini aslında farz-ı kifaya olduğu halde yeterli şekilde yerine gelmediğinden bütün e, bilen Müslümanların üzerinde önemli farzlardan bir tanesidir. Bunu ihmal etmek dünyadaki perişanlığa, ahiretteki hüsrana sebep olacaktır. Konuşmaların sonunda sahabenin çoğunun yaptığı gibi asır suresini mal olarak hatırlatı verelim. Emri bir mağruf ve nehyanil münker yapmayan hakkı ve sabrı başkalarına tavsiye etmeyenin Kur'an nazarındaki yerini tekrar hatırlamış olu verelim. Asra yemin olsun ki bütün insanlık husrandadır, zarar ve ziyandadır. aldanmıştır, sonları perişandır. Ancak ve ancak iman edenler. ...salih, hayırlı, güzel ameller işleyenler ve ulaşabilecekleri herkese, ulaşabilecekleri her imkanla hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Asır Suresi 1-4. Ayetler. Bu ayetlerin hükmünü tecelli ettirmek ve asrın insanına, asrın anlayışlarıyla hakkı en güzel şekilde... Duyurma görevimizi her görevlerin önüne çıkarmak bilinci ve duasıyla Hayırlarla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyiciler Kur'an kavramları Hazalayan ve sunan Ahmet Kalkan